767, numaralı konu, adamın birinin Hazreti Peygamber'in kendisine verdiği bir hurma tanesi için şükretmesi, evet, Hazreti Peygamber, kendisinden bir şeyler isteyen bir dilenciye bir hurma tanesi verilmesini emretti, o da bunu kaldırıp attı, daha sonra başka birisi geldi, Hazreti Peygamber ona da bir hurma tanesi verilmesini emretti, adam, Sübhanallah Allah'ın Rasulü bir hurma veriyor öyle mi, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber hizmetçisini çağırarak ona, Ümmü Seleme'ye gidip ona yanındaki kırk dirhemi şu kişiye vermesini söyle, buyurdular.